Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudiler Kur'an'ın verdiği bilgileri kabul ederek diğer bütün peygamberler gibi Hz. Süleyman'ın da masum, faziletli ve hikmet sahibi bir peygamber olduğuna inanmak yerine Yahudi literatüründe geçen ve onu işlerini sihirle yürüten, işretçi, asi ve günahkar hatta putperestliğe sapmış bir kral olarak gösteren düzmece bilgilere İsnat ve iftiralara inanırlardı. Yersiz, yurtsuz dolaşmaları ve uzun zamanlar esir hayatı yaşamaları sebebiyle, cahilleşen, yoksullaşan ve İbrahimi kültürden uzaklaşıp yozlaşan Yahudiler, kendi tarihlerinde gelip geçmiş birçok peygamber gibi, Hz. Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında da şeytanların, cinlerin veya şeytan karakterli insanların telkinlerine, kâhinlerin derlediği sihir kitaplarına uyarak gerçek dışı kanaatlere sapmışlardı. Keza onlar cinlerin insanlara gaybı öğrettiği, Süleyman'ın ilminin bu kaynaktan geldiği, saltanatını da bu bilgilerle gerçekleştirdiği, bu bilgiler sayesinde insanları, cinleri, rüzgarı emri altına aldığı yolunda inançlara kapılmışlardır. Asıl kafir olan Süleyman değil, şeytanlardır. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Müfessirlerin çoğu Harut ve Marut'a indirilenin de sihir olduğunu belirtirler. Buna göre şeytanların öğrettiği şey Allah tarafından bu iki meleğe indirilen sihirdir. Fakat bazı eski ve yeni müfessirler وَمَاُنْ زِلَالَ الْمَلِكَيْنِ cümlesindeki ma kelimesini olumsuzluk edatı kabul ederek bu cümleyi iki meleğe Cebrail ve Mikail'e böyle bir şey indirilmedi şeklinde anlamışlardır. i̇bn Abbas ve Rebi bin Enes'e isnat edilen bu yorumu dikkate alan Taberi ayeti şöyle anlamlandırıyor. ''Onlar, Yahudiler, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanın düzüp koştuğu şeylere uydular.'' Halbuki iki meleğe böyle bir şey indirilmedi. Fakat inkarcı şeytanlar Babil'de insanlara yani Harut ve Marut'a sihir öğretiyorlardı. Buna göre ayetteki iki melekten maksat Cebrail ve Mikail'dir. Çünkü Yahudi sihirbazları Allah'ın Süleyman'a sihri Cebrail ve Mikail'in diliyle indirdiğine inanırlardı. Ayette Allah bunu yalanlamış, ve elçisi Hz. Muhammed'e Cebrail ve Mikail'in asla sihir indirmediğini haber vermiş, ayrıca Süleyman'ı Yahudilerin isnat ettikleri sihirden tenzih etmiş, sihrin bir şeytan işi olduğunu, şeytanların Babil'de insanlara sihir öğrettiklerini, aslında insanlara bunu öğretenin Harut ve Marut isimli iki kişi olduğunu bildirmiştir.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 Allah tarafından verildiğini yayıyorlardı. Kur'an-ı Kerim, bu iftirayı, yani büyücülüğün bu iki meleğe indirildiği iftirasını da yalanlıyor. Ancak elmalılı, ayetin devamının böyle bir yorumu kabule elverişli olmadığı kanaatindedir. Ayette sihrin bir fitne, yani ona inanıp inanmayacakları, bu işle meşgul olup olmayacakları konusunda, bu işle meşgul olup olmayacakları hususunda insanlar için bir imtihan vasıtası olduğu, sihirbazların Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremeyecekleri bildirilmiş, bu arada Yahudilerin kendisini sihre kaptıran bir kimsenin ahiret hayatını büsbütün kaybedeceğini bile bile yarar sağlayacak bilgiler yerine zarar getirecek bilgiler peşinde koştukları ifade edilmek suretiyle, sihre inanmanın, yapmanın ve yaptırmanın dini bakımdan ne kadar sakıncalı olduğu bir defa daha ortaya konmuştur. Sonuç olarak bu ayet, Hz. Peygamber dönemindeki Medine Yahudilerinin ve onlardan etkilenen Arapların bir peygamber olan Hazreti Süleyman'ın putperestliğe saptığı yolundaki iftiralarını reddetmektedir. Nitekim Kitab-ı Mukaddes'te de bu iftira yer almaktadır. Birinci krallarda ve vaki oldu ki Süleyman'ın ihtiyarlığı zamanında karıları onun yüreğini başka ilahların ardınca saptırdılar. Ve babası Davud'un yüreği Allah'ı Rab ile ''Bütün olduğu gibi onun yüreği bütün değildi.'' denildikten sonra Süleyman'ın haşa sapkınlığından örnekler sıralanmakta, daha sonra cezalandırıldığı anlatılmaktadır. İslam dini, bütün peygamberlerin masum, Allah tarafından günah işlemekten korunmuş olduklarını bildirir. Onları iman, hidayet ve fazilet önderleri olarak kabul eder. Konumuz olan ayete göre, Hz. Süleyman ne sihir yapmış ne de kafir olmuştur. Bu, Yahudilerin iftirasından başka bir şey değildir. Sihir denilen sahtekarlık veya fitne-fesat işlerini ancak şeytanlar türetip insanlara öğretirler. Bunlar Müslüman işi değildir. Melekler, insanlara kötülük yapsınlar diye bilgi vermezler. Çünkü bu büyük bir günahtır. Melekler ise günah işlemeyecek yapıda yaratılmışlardır. Onların öğrettiği hususlar, birer deneme mesilesidir. Dolayısıyla insanlar, onları iyi maksatlar veya eşlerin arasını bozmak gibi kötü maksatlar için kabullenebilirler ve Allah katında bu tutumlarına göre yargılanırlar. Şunu da bilmek gerekir ki, Allah'ın izni olmadıkça kötü niyetliler zarar veremezler. Onlar sadece ahirette kendilerine zarar verecek şeyleri satın almış ve böylece çok kötü bir iş yapmış olurlar. Şu halde ayetin asıl maksadı Hz. Süleyman'ı Yahudilerin iftiralarından tenzih etmek, kötülüğün kaynağının peygamberler veya melekler değil, şeytanlar veya şeytan tabiatlı cinler, veya insanlar olduğunu, meleklerin insanlara telkin edeceği bilgileri birer imkan ve dolayısıyla imtihan sebebi bilip bunları hayırlı konularda değerlendirmek gerektiğini anlatmak, böylece müminleri yanlış inanç ve uygulamalardan korumaktır.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 Sesedren Erol Eren